Aquapark, Aqualem ve Dolphinland'in katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin Aydınlık Yüzü Turizm Programı başlıyor. Efendim merhabalar. Türkiye'nin Aydınlık Yüzü Turizm Programı'na hoş geldiniz. Ben Erol Karabulut. Ben Erkan Yağcı. iyi hafta iyi haftalar diliyoruz. Ee, bugünkü gündemimiz geçtiğimiz hafta sonu Antalya'da e, komporselik otelde yapılan Akdeniz Turistik Oteller Birliği'nin bir kahvaltı ve sohbet toplantısı vardı. Buraya Merkez Bankası Başkanımız Sayın Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Günay katıldılar. Önemli diyebileceğimiz açıklamalar da yorumlarda bulundular. Turizmcilerin de Sayın Merkez Bankası Başkanı ve Bakanlık'tan bazı küçük talepleri, ricaları oldu ama bu ricalar geri çevrildi. Erkan Sen Toplantıya katıldım, gözlemledim. Ee, orada aptım başkanı Sayın Çölebatır'ın e, Merkez Bankası'ndan özellikle kurlarla ilgili turizmcilere özel bir uygulama yapılabilir mi, yapılamaz mı diye ee, bazı talepler oldu ama burada bir olumlu şey çıkmadı ortaya. Sen nasıl değerlendiriyorsun, gözlemledin ne diyor toplantıya? Öncelikle tüm dinleyicilerimize günaydın diliyorum, iyi günler. Ee, Evet cuma geçen hafta cumartesi günü yapılan toplantıda belli bir beklenti vardı açıkçası. Herkesin merak ettiği işte 2010 yılının sonuna doğru özellikle 2011 yılı için döviz kurunun ne olacağı önem arz etmekteydi. Sen de biliyorsun ki tam bu dönemde işte Ağustos, Temmuz, Eylül dönemlerinde 2011 yılının kontratları yapıldı ve da biraz da kurla bağlantılı olarak belirlendi bir süreç. Herkesin merak ettiği konuyla işte e, turizmciye özel e, bir uygulama yapılabilir mi? İşte da, şu an Türkiye'de uygulanan kur rejimi, sen de biliyorsun ki dalgalı kur rejimi. İşte bunu belli bir bant aralığında sabit olabilir ya da bant kur rejimi uygulanabilir mi diye bir takım e, beklentiler vardı açıkçası. Gerçi ben toplantıya girdiğimde öyle bir e, beklentim yoktu. Çünkü Türkiye'deki kur rejiminin dalgalı olduğunu ve Türkiye'nin sadece kendisinin belirlemediğini yani her ne kadar işte Merkez Bankası Başkanı biz bunu e, hükümetle beraber ortak belirliyoruz ve biz uyguluyoruz dese de bunun Türkiye'yi aşan uluslararası konjöktüre bağlı olarak e, belirlenen bir kur rejimi. Yani dünyada bir çoğu ülkenin yani hemen hemen %90 ülkenin uyguladığı da rejimde dalgalı kur rejimi. Açıkçası yani benim farklı beklentim yoktu. Bu e, şey de doğru bulmuyor yani Bu noktada dalgalı kur rejiminin uygulanması daha uygun düşünüyorum Türkiye için. Şimdi şöyle de düşünmek lazım. Yani Türkiye'de tek bir sektör yok. Turizm sektörü. Tamam çok önemli ama bir de diğer sektörlerden de e, belli takım sıkıntılar var. Gerçi ihracat yapan tüm firmalarda da aynı problem var kurdan dolayı ama çözümü e, bu olmaması lazım. Bant olmaması lazım. Artı böyle bir talebin de Hükümet ve Merkez Bankası başkan tarafından da ...normal karşılanmayacağını bekliyordum. Öyle de oldu. Çünkü onlar da ilk hemen söyledikleri... ...Türkiye'de sadece turizm sektörü yok... ...başka sektörlerde var. Bu işin çözümü tabii... ...şöyle düşünmek lazım. Sadece bant olarak değil de... ...daha farklı çözüm önerilerine gitmek lazım. İstersen daha sonraki şeylerimizde... ...bunu ne yapabiliriz... ...bu kur sorunu nasıl çözebiliriz konuşalım ama... ...bu noktada istersen bu daçı bir de bırakalım. Benim de açıkçası... Umduğumu bulduğum bir toplantı oldu. Çok umutlu değilim sadece. Zaten. zaten ben e, turizm sektöründen bazı temsilci e, arkadaşlara toplantıya girerken hani beklentileri üzerine Merkez Bankası Başkanı ne diyecek, ne mesajlar verecek. Hani e, toplantıda birkaç arkadaş özellikle sıkıştırdı. Ya bu euronun, doların durumu ne olur, nereye gider? Bize bir ipucu verin. Hani Ayşe Hanım teyze sorar ya televizyonlarda ne olacak dolar biz de ona göre pozisyon alalım diye bir takım ciddi sorular oldu Merkez Bankası Başkanı'na. O da basit bir örnek verdi. Biz dedi zamanında kuru şey yapmak için, dengelemek için gittik. 2 saat içinde beş buçuk milyar dolar aldık piyasadan. Dedi ama iki saat sonra kur bizim aldığımız seviyenin de altına geldi. Yani o operasyondan Merkez Bankası zarar etmiş. 2 üç saatlik bir operasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla dalgalı kur rejiminin getirdiği bir takım şeyler bunlar. Tabi bir de kur piyasasının büyük aktörleri var. Bankalar var sonuçta. Bankalarda sabah oturuyorlar. Bu işlere karar veriyorlar. Gün içindeki operasyonlar tamamen bu işin detayı. Evet. Ama gün başında kurların ne olacak? 3 aşağı 5 yukarı uluslararası piyasalara bakarak tahmin ediliyor, kestiriliyor. Yorumcular da bu aralığı yorumluyorlar zaten. Ama e, turizm sektörünün kurlarla ilgili olan sıkıntısı e, bence şöyle e, geçmiş yıllarda biliyorsun hani kur turizm lehine artarken e, kimse ses çıkarmıyordu. Yani hiç kimsenin o taraftan bir şikayet yoktu. Olmadığı gibi de işte işin maliyetler kısmı, hani otellerde artan maliyetler kısmı ilgili çok ciddi bir senzeniş gündeme gelmiyordu. Ha şimdi hem otellerin maliyetleri artıyor, hem kurda bir zayıflama var. Dolayısıyla iki taraftan da açık varmış gibi bir izlenim tutuyor. Şimdi sen de biliyorsun nehirde su çekilince dip görünmeye başlar. Hı -hı. Şey, dip temiz mi kirli mi ortaya çıkıyor. Evet. Yani bizde yaşadığımız sıkıntı bu şimdi. Kur yüksek yer, maliyet artışları çok gözükmez e, fiyatlar da belli bir oranda o zaman karlılık da olur ama ne zaman ki e, fiyat artışında sıkıntılı olduğunuz ve maliyetlerinizin kurdan dolayı çok yükseldiği artı normal enflasyondan da kaynakların artış olduğu zaman o zaman tam bir kıskacın ortasında kalıyorsunuz fiyatı artıramıyorsunuz istediğiniz oranda ya yani maliyetinizin arttığı oranda artıramıyorsunuz maliyetler zaten artıyor bunun yanında maliyetin artışını biraz da gölgeleyecek bir kur vardı e kurda da o artışı artık. Aksine düşüşe doğru bir eğilim var. Tabi bu ortamda işte denizin gibi ne kadar kirli olduğu gözükmeye başladı. Bu da herkese sıkıntı yaşatmaya başladı. Demin benim sana söylediğim o kurum belirlenmesi olayında mesela dünkü olay çok ilginçti biliyorsun. Merkez Bankası Başkanı işte dolara biraz müdahale etmek diyelim de çok da etmedi de 30 milyon 40 milyon dolarlık bir alım yapacağım dedi. Sonra bunu 60'a çıkardı. Ama 60 milyon dolarlık alım olmasına rağmen sen de biliyorsun ki dün kurlar düştü. Yani olayın boyutu senin de destekleyici, biraz destekleyecek seni söylediklerine de çok büyük yani. Demek ki 60 milyon dolarlık bir alım bile kuru hareketlendirmiyor. Aksine etki yaratıyor Türkiye'de. Tabi kurların Türkiye ekonomisinin son 15-20 yıldaki yapılanmasıyla da çok yakın ilgisi var. O da şöyle. Türkiye ekonomisi üretim açısından baktığınızda veya ihracat açısından baktığınızda eskisine oranla daha çok ithalata bağlı. Yani yarı mamül, makine ve teçhizat diye baktığınızda e, ithalatın %75-80'i gibi e, bir oranı bunlar. Yani üretimdeki payı bu oranlara çıkmış. Dolayısıyla üretim yapmak isteyen ihracatçının da kurum düşük kalmasından bir takım avantajları var. Ama sattığı zaman o gelirleri elde edemiyor. Eski gelirleri elde edemiyor ama ekonomide böyle bir çizgiye oturdu. Dolayısıyla e, bu çizgide üretim yapamayanlar zaten elendi. E, büyük üreticilerin bir kısmı da e, ara mallarını vesaireden artık Çin'den Hindistan'dan vesaireden toplamaya başladıkları için o küçük yan sanayi ara sanayi dediğimiz alan da tükendi. Dolayısıyla ekonominin bu yeni üretim dengesinde kurların böyle bir kilit rolü var. Yani artsa bir türlü artmasa bir türlü ama bu işe karar verecek olanların ciddi bir yapısal karar verilecek. Ama genel yani. herhalde genel bir doğru var. Yani çok değerli bir para biriminin zararlı olduğu aşikarı herhalde o konuda. Hı hı. Özellikle bizim için bizim da yönelik ve turizmi güçlü olan ülkeler için. Yani bir düşünsene mesela şimdi Türkiye'nin Euro'da olduğu, Euro bölgesinde olduğu ve para birinin Euro olduğunu düşünsene. Yani turizmde ne kadar bu istenilir bir durum olur açıkçası e, tartışılır bir konu bence. Evet. Tabii bunun yanında şöyle bir şey de var. Işte Merkez Bankası Başkanı işte bir tane katılımcının sorduğu bir soru vardı. İşte e, siz bizim elimizde olsanız ne yapardınız diye. <gülüyor> i̇şte onun direkt cevap verdi. İşte verimlilik. Hı hı. E, verimlilik yani verimlilik ama şu an zaten işletmelerin çoğu verimlilik esasında çalışıyor. Yani şimdi turizm sektöründe verimli bir yere kadar götürüyorsunuz. Ondan sonra verimlilik Hı. dediğinizde, yaparsanız sayısını azaltacaksınız. Ya da sunduğunuz ürünün kalitesini aşağı çekeceksiniz. Vallahi. Çünkü iş oraya kadar gidecek. Tabii verimlilik verimlilik de bir noktadan sonra da ya kârın kâr marjını yüzde %7'lere çekeceksiniz. Ya da bir şekilde kalite bir yol Yani işin işte şeyi orada, kısır döngüsü orada. Vallahi ben bu açıdan sana katılıyorum. Turizm sektörü şu anda zaten çok verimli çalışıyor. Yani bu Devletin resmi rakamları da biraz hani komik olacak ama hani bizim e, 350 bin kişi çalışıyor dediğimiz konaklama sektöründe kayıtlı yani sigortalı sayısı, işçi sayısı da bakarsanız yani yüzde 30-35 görünüyor. Dolayısıyla e, e, birçok tesiste de ya işte restoran veya işletme de görüyorsunuz e, aşırı e, iş yoğunluğu olduğu aylarda dönemlerde yani bir kişinin iş yükü o kadar çok artıyor ki yani o anlamda biz e, minimum maliyetle maksimum personel çalıştırma e, şeyini bir ölçüde sınırına gelmişiz zaten. Yani turizm sektörü yapısal olarak biraz farklı olduğunu diğer sektörlere benim çok arz edebilirsiniz. İşte teknolojiyi geliştirerek. Hı. Ama yani turizm sektöründe çok teknolojiyi geliştiremiyorsunuz. Yaptığınızda o şey insan faktörünü ortadan kaldırırsınız. Bu da bir dezavantaj olabilir çünkü hizmet sektörü insana dayalı bir iş. Nasıl yani, turizm sektörün? Ya yani, bankacılık gibide. Bankacılıkta evet. telefonla her türlü işlemi yapabiliyor, şifre girişini bile e, tuşlara kapabiliriz ama. Turizm kahve kahveye getiremiyor kimse ya da resepsiyona geldiğinizde <gülüyor> tamam e, check-in yapılabiliyor işte o son trendlerde hı hı. şehir otelciğinde var ama resort otelciğini düşündüğünüzde bunlar çok istenilen bir şey değil. Artı mesela otellerde yaşanan bir sıkıntı bir makine çözemiyorsan bir insan koymanız lazım. Yani, Turizmdeki biraz hı. yapısal değişikler de göz önüne bulunmak lazım onun için verimliliği konuşurken de ya verimlilik bir yere kadar ondan sonra maliyet düşürmenin iki tane yöntemi oluyor açıkçası. Ya perşemeyi azaltacaksınız, ya da verdiğiniz ürünün kalitesini evet. düşüreceksiniz. Zaten iktisat literatüründe web tartışılır. Bir şeyin e, esnekliğinin sıfır olduğu nokta, tepkisiz olduğu nokta diye bir nokta vardır. O tepkisizlik noktasında artık ne kadar arttırırsanız arttırırsanız karşı taraftan hiçbir tepki gelmez. Evet. Bu, bu dengeleri iyi düşünmesi lazım. Bu işleri kurgulayan, bu önemli O yine de ben bu noktada kurları Ümitle bu seviyede kalmasını arzuluyorum. Çünkü gerçekten 1.65'lere 1.70'lere ya da 1.75'lere gerilecek bir euro kurulunun e, sektör için çok zararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü bunun karşılığına gelen fiyat artışlarının yapılamayacağını düşünmekteyim. Bu da çok ciddi sıkıntıya sokacak Türkiye'nin. Çünkü Merkez Bankası Başkanı'nın son verdiği mesajda da şöyle bir şey vardı ve bunu çok açık söyledi. Yani bu konjöktür devam ederse bu siyasi yapı devam ederse bu e, bizim hepimizin beklemesi gereken güçlü bir TL'nin oldu. Güçlü bir TL de düşük kur demek bence. Evet. Şimdi arkadaşlar sen bu kur konusunu kapatıp biraz da bu şimdi ilk 6 aylık ve bölge bazı 7 aylık bazı rakamlar ortaya çıktı. Her ne kadar sayısal olarak bakmak istemesek de turizm sektörüne bu bahsettiğimiz sıkıntılardan dolayı bu sayıların artışındaki gerçekliği görmemiz gerekiyor. Şimdi Türkiye geneli 6 aylık turist demeyelim. Yabancı ziyaretçi girişleri %12. O civarda artmış. Şimdi Antalya'nın 7 aylıklarına baktığım sabah %14 artış görünüyor. Bu da 5.1 milyonu geçmiş Antalya. Bu artış oranı önceki aylarda daha yüksekti. Dolayısıyla Muğla'ya baktığımızda yine %10-12 artışlar var. Diğer bölgelerde aşağı yukarı böyle bir artış var. Ama bu artışı geçmiş programlarla tartıştık bu artışın kaynağı kökeni çok önemli paket tur artışı mıdır bu yoksa e, karasal girişlerden olan artışlar mıdır Tabii orada değerlendirmemizi yaparken de e, Türkiye'nin 2010 yılında e, ciddi bir beklentisi vardı e, turist sayısının artmasına paralel olarak e, turizm gelirlerinde de e, çok ciddi artışlar bekliyorduk e, çünkü daha önceki yıllarda yaşanan e, sıkıntılar e, dalgalanmalar bazen de yaşadığımız küçük krizlerde önemli oranda gerilemeler yaşamıştık. Dolayısıyla bugün Antalya'nın, Muğla'nın ve diğer önemli turistik merkezlerimizin gösterdiği %10 dolayında, %12 dolayında artışın nereden kaynaklandığı ve bunun nereye doğru evlildiği önemli. Bir diğer önemli şey de ben bu 7 aylık rakamlara baktığımda, artışlara baktığımda Antalya'nın hızlanmasında bir yavaşlama görülüyor. Bunu bazı turizmciler söylemişlerdi zaten. Temmuz ayından sonra e, bu artışlarda bazı pazarlar itibari yavaşlama olacak. Talep bazı e, pazarlar için kesilecek diye. İstersen bir ara verelim Erkan. E, orada bir e, bu pazarlarla ilgili bu hızlanma yavaşlanma konusunu biraz değinelim. Bu aydan sonra ne olur? Onu biraz tartışalım. Şimdi kısa bir ara. <gülüyor> Radio Box. Radio Box. Box. mun çerşer ses şey alim soğuk. Gel gel Aqua Aqualand ve Doğateland'in katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin ayrınalık yüzürizm programı devam ediyor. Türkiye'nin aydınlanırken turizm programı devam ediyor. Hemen bir hatırlatma yapayım. E, programımızın canlı yayını, programımızın tekrarı Cumartesi günü yine aynı saatlerde 10-11 arasında radyo dinlenebilir. Şimdi Arkan e, kısaca şunu söylemiştik: İlk 6 ay, 7 aylık dönemde %10 bandında, 12 bandında bir ziyaretçi artışımız var. Ama bu Temmuz'la beraber Artış oranında bir yavaşlama olmuş. Oysa Temmuz bizim en yüksek sezonlarımızdan bir tanesi. Burada genelde tırmanış olurdu oransı olarak baktığında. Burada bir yavaşlama var. Ee, senin de otelci olarak bundan sonraki aylar ile yapılan rezervasyonlar, rezervasyonlara baktığında bu yavaşlama geçici bir şeyimiz yoksa bundan sonraki eğilimi gösteren bir şey mi yaşanıyor şu anda? Bence bu yavaşlamada en önemli faktörlerden biri fiyat seviyesi ve gelen müşteri tipiyle biraz açıkçası orantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu seneki Temmuz ayında verdiğimiz fiyatlar yani daha doğrusu geçerli olan fiyatlar geçen yıla göre biraz daha iyi ve yüksek fiyatlardı. Tabii bu fiyatlarda istenilen kadar şey gelemedi. Turist gelmedi. Talep gelmedi. Bence burada bu noktada biraz sunulan fiyat oranıyla gelen müşteri kitlesi arasında ki sıkıntıdan kaynaklanan bir talepte düşüş olduğunu varsaymak diye düşünmek diyeyim. İkinci konu şeyi unutmamamız lazım. İsrail pazarını unutmamamız lazım. İsrail pazarı Temmuz evet. ayında da yani sıfırla 50 kişi arasında gerçekleşmiştir. Sonra rakamlara bakmadım yüz, yüz on iki, yüz kişi. Yani bütün normalde 40 bin kişiye yakın kişinin geldiği bir Temmuz ayında bu sene gelmedi o Hı -hı. ve on, ondan kaynaklanan bir iki yakın tahminen bir düşüşte oldu Hı -hı. ama sonuçta şöyle bir şey var ki e, beklenilen e, yüksek tarif her zaman olduğu gibi Temmuz ayında olmadı sen de söylediğin gibi geçen yıl oranla Temmuz ayında sadece %5'lik bir artış var Ağustos'ta bence biraz daha sıkıntı olacak gibi Hı -hı. düşünüyorum çünkü Ağustos'a Temmuz ayından daha yüksek fiyatlı bir sezon eee burada tekrar biraz şey olacak. Sıkıntılar olacaktır. Bunu da söyleyeyim. Öyle şey yapamıyorum. bir de bence burada pazarlarda orada müşteri getirme konusunda operatörlerin kendi aralarında verdiği rekabet, hı hı. tim verdiği zararlar da var bence. Şimdi zaten onu söyleyecektim. ben son dönemde bu özellikle bu ve Ukrayna pazarlığı ile ilgili <gülüyor> çalışan operatörlerle bir şimdi bu sene Ciddi bir artış beklemesi için. Olduklarının dolayısıyla birçok firmanın da özellikle koltuk kapasitesini aşırı derecede arttırdığı ve şu anda o arzın fazlalığından dolayı bir sıkıntı yaşandığı, fiyatlarda da bu koltukları doldurmak için çok anlamsız dampintel yapıldığı konusunda bir şey var. Bir de tabii Mayıs Haziran dönemini bu aksiyonlarla çok iyi geçirdiklerini. Yani Temmuz'da Ağustos'a gelecek birçok müşterinin de bu dönemde bu cazı fiyatlara çekildiğini söylüyorlar. Dolayısıyla orada e, Ağustos ve Eylül aylarının düşük geçeceğinden söylüyorlardı. Sen de ne oranda bunu göreceksiniz? Eylül ayında çok şey yapmak istiyor. Çünkü Eylül ayı geçen senin çok üzerinde gidiyor ortalamada. Hı -hı. Evet. Daha doğrusu Avrupa satışlarında da çok iyi geldi Eylül ayı. Ama Hı -hı. Ağustos ayı zaten Avrupa'dan çok tercih etmediği bir ay. Bunun en büyük nedeni de bildiğin gibi yüksek fiyatlar. <gülüyor> e, Ağustos ayında şu olan bir gerçek var. İşte Rus pazarını örnek verebilirsek orada bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Yani her sene Ağustos ayında gerçi biz bunu yaşıyoruz. Tekrar bir, belli bir dönem, bir durgunluk oluyor. Ondan sonra açılma oluyor. Bu neden oluyor? Birden fazla neden ortaya koyabiliriz? Söyleyebiliriz. Herkesin bildiği. Ama aşikar olan bir başka konu var da bu diğer pazarlara da yansıdı. başladı. Mesela örnek vereyim. Romanya pazarı. Keza İran pazarı. Çok İran pazarında o kadar çok fazla artık oyuncu var ki yani onlar kendi alanındaki rekabet işte birbirinden müşteri çalma derecesinde hı hı. ve uygulanan politikalar verilen e, dengesiz hizmette. Hı hı. Tabii bu hep bunlar müşteriye yansıyor ve bir noktadan sonra Türkiye'yi şey noktasına kadar götürebiliyor maalesef. Ucuz ee, demek istemiyorum da hı hı. yani yüksek gelir grubu ya da orta da yüksek karşısındaki bulunan işte B sınıf diyeceğimiz, hı hı. B artı diyeceğimiz sınıfın Türkiye'ye tercih etme noktasında bir takım sıkıntılar yaşıyor. Çünkü şunu unutma nokta lazım. Getiren ajantanın, getiren operatörün kurumsal kimliğiyle biraz da müşteri portföyünü etkiliyor evet. bence, belirliyor. Evet. Evet. İşte bu noktada çok dikkatli olmanız lazım. Ben çok şahsen yakından tanıdım. Yani bu işi ilk defa yapan çoğu kişi ya da bir yerde yardımcı olarak çalışan, da, rehber olarak çalışan biri gidiyor hemen ajente kuruyor. Hı hı. Yeni gelişen bir pazara gidip hemen aktör olabiliyor. İşte oradaki iki üç tane yere lokal ajantayı tanıyorum, arkadaşlarım bana ajant, müşteri yollar mantığıyla giriyorlar ve ilk sene işte bir şeyler yapıyorlar saçma sapan diyeceğim. Ondan sonra batıyorlar. İşte bu da pazardaki dengeyi bozuyor ve tekrar o pazar 2-3 sene kendine gelemiyor. Maalesef bu konuda çok dikkatli olmamız lazım çünkü yeni büyüyen bir pazarda böyle hatalar o pazardaki dengeleri alt üst ediyor ve sonuçta her şey e, turizme yansıyor. Tabii bizim bu ziyaretçi gelişlerindeki durumu ele alışımızın başka bir boyutu da bunun gelire yansıması meselesi var. Şimdi devletinin açıkladığı 6 aylık verilere baktığımızda yine aynı kısır döngüyle karşı karşıyayız. turizm i̇şte, geliri %2 falan o civarda artmış. Ama kişi başı gelire baktığın zaman yabancılardan elbiden %5,5 dolarında düşüş var. Yani geçen yıl 533 dolarmış kişi başı şimdi 503 dolar. Bu 2001 yılından beri sürekli düşen 700 dolarlardan bu aşamalara gelen bir rakam. Şimdi bunun çeşitli nedenleri var. Zaman zaman her programda kısa kısa ele almaya çalışıyoruz ama. E, bu bu kadar ziyaretçi sayısındaki %10-15'lik e, hatta kriz döneminde bütün rakiplerin değil düştüğü dönemde bizim e, gelinlerde bu artışı sağlayamayışımızın, gelinlerin birebir... E, bu turizm seyistik arsak parle gelişme işinin sebepleri olarak baktığında sen otelci olarak e, ne görüyorsun ne yansıyor sana hakikaten böyle mi yani bu kişi başı gelirdeki düşüş senin oteline gelen paket turlardaki e, şeylerde görünüyor mu verilerde görünüyor mu ya şöyle bir şey var ya gerçekten belki bunu tek otel bazında söylemek biraz zor olabilir ama diye anlamda bir gelirde bir sıkıntı yaşıyor ama şunu şöyle değerlendirmek lazım belki noktada. Şimdi Fransa örneğini vereceğim. Yani Fransa'nın geliri kişi başı turist geliri en düşük ülkelerden biri. Evet. Ve 75 milyon yakın bir şey var yani var. Tabi bunu böldüğünde yani geliri çok düşük gözüküyor ama ki hepimiz biliyoruz ki Fransa'da turizmin çok ucuz olmadığını, en azından orada küçük etimin çok ucuz olmadığını az çok evet. tahmin edebiliyoruz. Şimdi orada öyle bir neden var. Bunun nedenini de ne, belki büyük ihtimalle Fransa'daki e, bu geri düşüklerin en büyük sebebi olarak da işte yakın destinasyonlardan o ülkeye girişler ve bir günlük, günlük konaklamalar Belki bizim bu gelirlerindeki sıkıntımızın bir noktası da belki bunlar olabilir her oluyor. Yani onu düşünüyorum. Belki Hı -hı. bir çalışma olsa istatistiklerde de bu çıkacaktır yani e, konaklama sayılarındaki düşüş artı ülke turist olarak gelip de gerçekten Türkiye'de konuklanmayan bir kesimde olduğu aşikar. Çünkü ben de işte yakın dostlarla işte bu iş çevresindeki acentacılarla konuşuyoruz. İşte herkese yeni ürün geliştirme füryası başlamış bu dönemde. Herkes diyor ki işte dışarıda e, ikinci konutlar yapalım. İkinci konutlarda gertirelim turistleri konaklattıralım. Yani gizli bir otelcilik yapalım ama bu gelir kime yansıyacak? Büyük ihtimalle yurt dışında bu işi yapan ajanta yansıyacak. Ülkeye çok büyük faydası olmayacak. Bence burada da bu tür sıkıntılar var. Hı hı. Çünkü çok şey diyemiyorum gelir anlamında. Çünkü bu seneye geçen sene gerçekten gelir anlamında en azından konaklama işletmelerinde geçen seneye göre daha iyi gidiyor. Yani hı hı. otel gelirleri daha iyi ama bu neler yansımıyor bu kadar onu oturup düşünmek lazım. Bir de şeyi unutmamamız lazım. Bu Orta Doğu ülkelerinde, hı hı. Işte Suriyelerin, Nümran'da oradan çok ciddi anlamda girişler oluyor. Bu girişlerin de bu kişi başı turist harcamalarını aşağı düşürdüğünü düşünmekteyim. Çünkü bu oradaki gelen kişiler otellerde konaklandığını çok düşünmüyorum. Aklağa ziyaretleri var, yakın ziyaretleri özellikle Güneydoğu Anadolu'da. Hı hı. Bu çok fazla olduğunu düşünmekteyim. Şimdi istersen kısa bir verdim. Bu aradan sonra da e, şu Ticaret Odası Başkanları'nın hani e, turizmin, turizmin gelişimi 5 defa karşıya yansımıyor açıklamalarını biraz rakamlarla e, konuşmaya, inanmaya çalışıyorum şimdi kısa bir ara veriyoruz hem evet. merhabalar kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz Türkiye'nin aydınlık yüzü turizm programında e, turist serisi ve turizm geride ilişkin konuşmalarında devam ediyoruz şimdi Erkan demiştik ki e, kişi başı gelirimiz şu şu şu nedenlerle azalıyor Tabii bir de son dönemde bu Ticaret Odası başkanlarının birkaç yıldır unuttukları konu tekrar gündeme geldi. Efendim, turizmdeki gelişme çarşıya ve esnafa apalara, diğer sektörlere yansımıyor gibi bir yakarışı var. Bunun haklı nedenleri var, haklı nedenleri var. Bunu tartışmak uzun uzadıya çok anlamlı değil ama. Ama burada ben araya gireyim. Yani, turizm sektörünün ticarete yansımıyor konusunu yani, ABES'te iştigal olarak görüyorum ben. Yani orada kesin net düşüncemi söyleyeyim ben. Yani, Ha az etkiliyor, çok etkiliyor derecesini tartışmaya evet, ama Ama turizme ticarete yansımıyor diye yani bu, bunu ancak e, turizm sektörünü bilmeyen, ticareti ticaretle yakından uzaktan ilişkisi olmayan bir adamın, bence uzayda yaşayan birinin söylemesi gereken bir cümle olarak görüyorum ben. Şimdi dolayısıyla bu dolayısıyla yani ben de açıkçası bu yorumu söyleyeyim yani Hı -hı. ben de içimden geçen herkese. Az çok kendi arasında konuşuyor kimse bunu orta yerde söyleyemiyor. Bu hepsi belli bir politikanın ürünü. Yani bu ticaret odasının nereye hangi birliğe bağlı olduğu ortada. Hı hı. Ve bunların neye karşı olduklarını da herkes biliyor. Hı hı. Dolayısıyla belli bir politikanın ürünü. Ama bu da bunu dile getirenlere yakışmıyor. Hı hı. Ee, ve söylenen şey yanlış olduğu için e, toplumdan da saygı duymuyor. Yani yanlış bir şeyi söylemek ne konumda olursanız olun o yanlışı doğru yapmıyor. Yanlışsa yanlıştır. Evet. Ve çok komik duruma düşüyor insanlar. Şimdi mesele biraz söyle aslında. Şimdi biliyorsun Türkiye'de son 10 yılda mantar gibi özel hastaneler. Her tarafta. her yerde Özel hastane. Şimdi e, idare edenlere sorduğunuz zaman sağlıkla ilgili Türkiye nereye gidiyor? O efendim çok iyi gidiyor. Nereye gidiyor hastaneler? Var. Artık her hastaneye gidebiliyorsunuz paran ama. Oradan da galiba vatandaş diyor ki kardeşim nerede öyle bir şey yani gidemiyoruz paramız yok diyor. Şimdi e, önümde turistlerin yaptıkları harcamaların tablosu var. Şimdi 2001'den bu yana baktık. Hemen, hemen her kalemde 2 kat, 3 kat, 5 kat artış var. Artış olmayan kalemlere baktığımızda ya da yavaşlayan, duraklayan kalemlere baktığımızda hep de tartışmalı olan sektöre tartışmalı okum. Nedir? Halı, kilim vesaire. İşte bu shopping dediğimiz şeyde. Burada bir ciddi artış olmamış. Bir duraklama var neredeyse. Ee, diğer yandan bakıyoruz işte eğitim kültür harcamaları. Zaten Türkiye'nin turistik şeyinde, profilinde böyle bir turist yok yani kültüre, festivale vesaireye gelen turist tipi yok. Dolayısıyla bu harcamalarda düşmüş. Az... Bu hedefte olmamız çok ayrı bir şey. Hı -hı. Yani buradaki harcamanın az olması ayrı bir şey. Hı. Sen de istersin, ben de isterim ki bizim bu alandaki aktivitelerimizin organizasyonu çok fazla olması Hı -hı. ve bunları bunlardaki gelir kaneminde yükselmesi. Bu hep isteğim. Dolayısıyla e... Harcamalar, turistlerin hani paketlerinin dışında Türkiye'ye geldiklerinde sokakta yaptıkları harcamalar, çarşılarda yaptıkları artmış görünüyor. Ha bunun dağılımı, yayılımı, dengesizliği meselesini ele alacaksa ticaret odaları o zaman şöyle ciddi bir e, çalışma yapmak zorunda Hangi ilçede, hangi bölgede, ne kadar tesis var, ne kadar alışveriş merkezi var, ne kadar esnaf var, bunlar ne sunuyor, nasıl sunuyor, hani kaldırımı üç beş sandalye yatıp üç beş dondurma şeyi koyduk, koymakla bir turistik oteldeki aynı benzer hizmetlerin verilmesi arasındaki farkları görmek zorundalar. Yani bir kere şey şöyle diyeyim yani işte biz işin içinde, kalbinde yaşıyoruz. Hı hı. Ben otele aldım, mercimeği, buğdayı, işte sütünü, yumurtasını ben Antalya'daki esnaftan alıyorum. Antakya'daki esnaf da bir yerlerden alıyor. Hı hı. Kendisi benim kar reçel koyuyor ve bana satıyor. Sonuçta bu Turizme yaranması için birinin gidip işte ışıklar Caddesi'ndeki bir tane marketten süt alması lazım ya da yumurta almaması mı lazım? Yani bu mu ticaret? Esnaflar yansıması bu şekilde mi olacak? Ya da yani esnafa yansıması nasıl olacaksa onu almasınlar. Ya da gidip halı kilim alması mı? Yani hanıççuları şey mi yapmamız lazım? Para kazandırmamız lazım bizim ülke ticaretine şey yapmamız için. Evet. Yani bu çok oturup düşünmek lazım bunları. Biz sonuçta et alıyoruz. Yani Türkiye'deki et fiyatının ne kadar yükseldiğini ne görüyorsun. Hı hı. E bu yükselmesinin ana nedenlerinden biri ne? Tüketimin fazla olması. Bu tüketime de ne, oluyor? ne neden oluyor? Bunun en başta özelliğini bilir Türkiye'ye gelen turist sayısı hı hı. ve otellerdeki tüketim. Hı hı. İşte biz onun acısını yaşıyoruz. Yani para çok fazla talep ediyor ve o talebin bize yansıması işte bu şekilde acı oluyor. Ama bu ticaretten kazanan da esnaf ve et üreticileri. Şimdi ben otizatlı, başkanlar. Zor işler şunu getirmek istiyorum. Hı. Yani ben bunu çok görmeye bakacağım çünkü bunu söyleyen insanlar da bunun böyle olmadığını düşünüyor. Ama Hı. maalesef bulundukları konum gereği, öyle bir şey söylemeleri gerekti ve öyle bir şey söylediler. Yani ben en son geçen ay sizi de bir gece kaldım, bir dolayısıyla akşam çarşıya çıktım, restoranlara çıktım, gözlem yaptım. Gerçekten bu yapılan yakarışlar doğru mu değil mi yani? ne beklerdiniz? Gittiğinizde restoranların boş, çarşıda hiçbir yok. Birkaç turist geziyor falan diye bakardım ama hemen hemen bütün restoranlarda 3-5 müşteri vardı ve çok iyi ortamlarda insanlar yemek yiyor. Konu konuyu açıyor. Çok hı. basit örnek. Şu an benim yöneticisi olduğum otelde bizim her gün sabah şehre şey servisimiz var. Hı hı. Shuttle servisimiz hı hı. dediğimiz servisimiz var. Her gün sabah yaklaşık 50-60 kişi biner otobüse. Yani taksi evet. haricinde giden, yani bizim servis olarak, evet. hizmet olarak sunduğumuz, gider, akşam biz onları geri getiririz. Yani bu ortalama günde ben çok basit, o kendi otelimize yaptığım istatistiği söyleyeyim, yaklaşık 150 kişi, 170 kişi, her gün otel dışına çıkıp geliyor. Evet. Ve sen de düşünürsün ki, yani bir haftalık konuklamaya gelen adam her gün dışarı çıkmak istemez. Yani şahsen ben gittiğim tatilde, her gün evet. dışarı çıkmıyorum. Zaten hani, kitlet turizminin şeyi tersler. ters bir şey evet. yani sonuçta. Dinlenmek istiyor adam. Dinlenmek Aynen öyle. Oysa bunun çarşı pazar girip tişört arayacak hali yok bana göre de baktığında talep öyle görünüyor. Tabi e, bu gelir azalışı çevreye yansıması, yansımaması serisinde hani 2001'den bu yana ben baktım toplam rakamı söyleyeceğim sadece insanlara. E, turistlerin kişi kişisel harcama toplumu 5 milyar dolardan 12 milyar dolara çıkmış. 2000'den bu yana baktığında Ersel'in artan ve şu anda iki katına geçmiş bir artış kapasitesi var. Böyle bir de şunu çok açıklayan söylemek lazım. Ajantalar, operatörler bu otelciler, yani turizmin ana kesimi diyelim, işte konaklama sektöründen en başta söyleyeyim. Hı -hı. Turisti Türkiye'ye çekmek için, getirmek için her türlü feda atarlılığı gösteriyoruz. E, bu turisti buraya getirmişken sonra da e, bir zahmet dışarıdaki esnaf da, işte bu ticaret erbapları diyelim, uğraşanlar da e bu gelilen turistin yani var olan bir cevher var şu an Antalya'da ve Türkiye'nin onları da dışarıya nasıl çekileceklerini biraz da onlar oturup onlar düşünsünler yani biz onların yanında de düşünmeyelim artık biz zaten görevimizi yapıyoruz Almanya'da Rusya'da Çin'de Amerika'da yaşanalım zaten Türkiye'ye getirtmekle hı hı. Bir, bir kendi asli görevimizi yapıyoruz e bir zahmet dışarıdaki insanlar da hı. yani işte biz bu işten çok faydalanıyoruz diyen kesimde otursunlar da ya biz bu işten nasıl faydalanırız biraz çözüm önerileriyle gelsinler ne bileyim gitsinler Kale içinde öyle bir festival, öyle bir şey yapsınlar ki Hı. biz de onu kendi otellerimize duyuralım ve insanları dışarıya davet edelim. Şimdi geçmiş dönem e, Turizm Bakanı Erkan Mumcu e, Antalya Kale içi bir atışma yaşamıştı bu yüzden biliyorsunuz. Kale içi Erkan Mumcu gelince kepek kapandı, böyle protesto falan olmuştu. O zaman Erkan Mumcu şey demiş, öyle elinde tespih çekerek, dükkanın önünde oturarak turist beklenmez, turistik yolundan çıkıp dükkana mı sokacaksınız gibi böyle artık tartışma seviyesinin yerlere indiği bir şey olmuştu. Ben de sabah gelirken kale içinde program yapıyoruz bu arada hatırlatayım. Kale için şöyle bir daha dolaştım. Esnaf acaba nasıl oturuyor? Erkan Mumcu'nun deliği gibi mi hala diye. Gerçekten de birçok esnaf sıcak şu anda felaketli sıcak parantalları nem var. Herkes atletler ile ile oturuyordu. Yani atlet dediğimiz bildiğimiz fanila. Vanilla yani yani. fanila ile oturuyordu birçok esnaf. Hani buradan esnafı eleştirmek için söylemiyorum ama coğrafi kuşlarının <gülüyor> yaptığı böyle bir şey var. Ee, sanırım bu arada manzara pek değişmemiş arkadaşlar. Şimdi bu turcik komik konuyu geçerken de e, özellikle bu otellerdeki sizin işletmelerdeki biz enflasyonla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Malum e, yönetenlerin enflasyonu yüzde buçuk, yönetilenlerin enflasyonu yüzde yirmi ile 40 50 yüz arasında değişen bir rakamlar var. E, biz de oteller için ayrı bir çalışma yapıyoruz. Otel enflasyonu sepeti diyoruz buna. Şimdi burada baktığımızda e, 7 aylık ortalamalara göre ve yine yiyecek içecek alanındaki artışların enflasyonun iki katı neredeyse seviyesini korumaya devam ettiğini görüyoruz. Burada yaşanan temel şey nedir? Hala enflasyon Türkiye'de yüzde düşmüş madem sizde hala niye bunlar yüzde on artış gösteriyor? Bazı gider kalemleri. Ya bence bu zaten Türkiye genelinde verilen enflasyonun artan en, ana kalemi işte yiyecek kişiye olduğunu en son verilerde de gördük Hı. ve turizm sektöründe de bizim iki tane çok büyük ana kalemimiz üç tane aktı çok büyük yani giderlerimizin %80'ini oluşturan %85'ini oluşturan üç tane ana kalemimiz var birincisi hı hı. E, işte personel verilen ücretler maaşlar hı hı. ikincisi yiyecek içecek hı hı. ve enerji evet. zaten Türkiye'deki enflasyonu oluşturan ilk kalemde açıkçası e, hı hı. yiyecek içecek işte enerjide biraz düşük gösteriyor ama yiyecek içecek zaten yiyecek içecekteki artış zaten bizim ana kalemlerimizden biri olduğu için zaten direkt artıyor. Şöyle bir şey de var zaten. Bizim perşem maliyeti her sene ortalama %8-10 artıyor. Orada gelen bir enflasyon. Onun üzerine yiyecek içecek, içecek eklesek zaten ortaya çok ciddi bir rakam çıkıyor. İşte burada da rakamlar da ortada. Yani Türkiye'de belirlenen enflasyon oranıyla otellerdeki enflasyon oranının yapısı farklı olduğu için işte Türkiye'de 7,5-8 çıkıyor ama ya onu da halka sorduğunda da kimse 7,5-8 olduğunu inanmıyor ama işte bizim istatistiklerimiz şöyle bir rakam çıkarıyor. Açıkçası bizim otellerde yaşadığımız enflasyon %25'ler civarında. Şimdi şu aslı hesabı ben şöyle yapıyorum bir ekonomi mezunu olarak. Hani e, bir kişi artık eskiden ayda 3-5 kilo et alıyor. Şimdi mesela almıyorsa bunun üstünde etin enflasyon diye bir şey söz konusu değil. E, bazı önemli şeyleri almıyorsa, e, kişi bitmiş asgari üretten çalışıyorsa zaten onun enflasyon diye bir şey söz konusu değil. Tabii personel dedim. şimdi personel ile ilgili Türkiye'de maalesef sağlıklı verilerimiz de yok. Bu şu açıdan çok önemli bence. Türkiye Türkiye'de bir dönemin sonuna geldi. Dolayısıyla bugüne kadar edinilen başarılarda bizim personel, yetişmiş elemanın, sizlerin, kalite insanların bu de çok büyük etkisi payı vardı. Şimdi personelimiz ne durumda diye biz sürekli merak ediyoruz. Bize gelen mailler, yaptığımız haberlerde şöyle bir acı durumla karşı karşıyayız. Özellikle son birkaç yılda bu insanların düzenli ödeme alamadıkları, maaşların düzenli yatırılmadığı, haklı yere işten çıkarttıkları gibi şeyler var. Tabii ben bunları bir de resmi rakamlardan görmek istedim. Gerçekten böyle mi Türkiye'de personel durumu diye? Bize gelen haberlerdeki, maillerdeki gibi kötü bir durumda mı personel diye? Şimdi Antalya'da birçok yola çıktığınızda personel servislerine baktığınızda biraz bir kalite düzelmesi var. Hani en azından arabalar, yeni model arabalar falan ama hala işte kendisi yedi yıldızlı olup 40 yıllık Mercedes otobüslerle personel taşıyanlar olmasına rağmen bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Ben şöyle resmi rakamlara baktım. Bir şeyler çıkartmaya çalıştım. Şöyle bir şey çıktı. Türkiye'de hani, sektörümüzdeki işsizlik diye baktığımızda bu işsizliğin beşte biri yani yüzde yirmisi sezonluk geçici işçi. Zaten ben sezonluk çalışıyordum. O yüzden işsizim diyen insanlar bunların sayısı 60 bin dolayı da ee, mesela geçen yıl için iş yerim kapandı, işten çıkartıldım diyen kişi 112 bin kişi. Ee, buna bile kendi şahsi nedenlerle ayrılmış olan bir 60 bin kişiye eklediğiniz zaman 250 bin dolayında kişi geçen sene işsiz kalmış bu sektörde. O sektörde deyim, otel artı şey e, restoran, eğlence yerleri diye baktığımızda. Dolayısıyla sektördeki ortalama işsizlik oranı %25. Ee, bunun e, en yüksek olduğu aylar işte kış aylarıyla ilk, yılın ilk ayları ama yaz aylarında bu işsizlik oranı düşüyor. Çünkü turist sayısının aslında para olarak otellerde, işletmelerde, personel alıyorlar. Ama devletin diğer bir resmi rakamına baktığımız zaman Bizim teorik olarak 340-350 bin kişi Konaklama da çalışanların sayısı devletin rakamlarında 120 bin kişi görünüyor. Şimdi olaçlar %30-35 gibi bir kayıtlılık durumu var. Öbür tarafta bu çocukların böyle bir işsizlik durumları, maaşlarını üzerine alamamaları gibi daha bir sürü sorunları var. Bu dile getirmemiz çok zor. Ancak e, önümüzdeki dönem açısından e, bizim en temel artılarımızdan biri bu sen bir işletme sahibi olarak şimdi bu rakamlar neyi çağrıştırır sen de bilmiyorum ama ben baktığım zaman Türkiye'deki toplam istihdam içinde turizm sektörünün payı %4-5 Türkiye'deki toplam işsiz içinde 8-10 arası bir rakam oturmuş son yıllarda nasıl bir manzara görüyorsun şu anda kendi otelindeki personel durumundan yola çıkarak bir de turistik otel bilim yönetim kurulu üyesi mesela sizin önünüze personel durumla ilgili neler geliyor neler gidiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu personel konusu biliyorsun bizim turizm sektörünün en can alıcı konusu. Çünkü işçilikmenlerimizin kalitesi, verdiğimiz hizmetin seviyesi direkt ve doğrudan personel yapısına bağlı. Hı hı. Şimdi bunu öncelikle şunu kesin belirtmemiz lazım. Bizim sektördeki kayıp personelın bir şekilde önüne geçmemiz lazım. Yani bizim belki kamu kesiminin yapacağı en büyük e, avantaj ya da yardım sektörü kayıt dışının önüne geçmesi için ciddi denetimlerin yapılması ve bunu kanunlarla yaptırım gücüyle denetlenmesi. Bundan sonra ikinci konu personel. Yani gerçekten yaşadığım sıkıntı çok açık. Yani kalifiye personel bulmakta ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Yani orada bir çıkması mısı Çünkü orada hem sektöre bakış, hem turizm simmeye bakış, hem eğitime bakış sıkıntı. Yani bu geçmiş yıllara göre çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim herhalde. Ama almamız gereken çok daha yol var. Dolayısıyla bu yönde turizm eğitimini önünü lazım. Tabi bunu söylerken de işte maaş seviyelerin, Hı -hı. sosyal hakların da artması lazım. Yani sonuçta çok düşük, 4 yıllık bir üniversite mezununa gelip de bir işletmede Sebris elemanı yaptırmak Hı -hı. ne kadar doğru yani onu tartışmamız lazım. Yani o Bir yerde soru işaret. Tabi orada çalışan herkesin de üniversite mezunu olmalı mı konusunu da ayrıca tartışmamız lazım. Ama en azından belli bir seviye üzerindeki üniversite mezunu olması gerektiğini Hı -hı. düşünmek gibi buna yönelik de cezbedici maddi olanakların ve manevi olanakların verilmesi hı hı. taraftarıyım da. bunların hepsinin olabilmesi için de hı hı. sektörün karlılık seviyesinin arzu edilir ve kabul edilebilir boyutlarda olması Yani çok değil yani en azından yani ticari olarak yapılan yatırımın hı hı. belli bir sürede geri dönmesinin gerektireceği karlılığın oluşmasının oluşması lazım ki bu da hem personele yansın hem hizmete yansın. Ben Bu da biraz da açıkçası işletmelerin satışa sundukları fiyatlarla da orantılı. Ha. Ya da şöyle bir şey de var. Yani 3 yıldız fiyatına satıp da 5 yıldız hizmeti bölmenin yanlışlığını da görmemiz gerektiğini düşünmek zorundayız ki ...belli bir düzenlemenin önüne açılması lazım. Hı hı. Çünkü biliyorsun sen de herkes işte diyor ki... ...Türkiye'de fiyat-kalite dengesi çok iyi. Yani çok iyi de bu çok sürdürülebilir bir konu da değil. Hı hı. Çünkü siz... Bu artık ölme... Şey ölme, şey. ölme noktasında değil artık. Çünkü bu sonuçta para kaybediyor ve... ...içeriden içeriye başka şeylere... E, ...nasıl yapacak? E, şöyle diyeyim. Yani farklı yönlere itecek... Hı hı. E, ...nedenlere sonuç verebilir. Dolayısıyla hı hı. bunları da düşünmemiz lazım. Evet. Ama dediğim gibi personel konusu sıkıntılı. Yani kanifiye personel bulma konusunda bulunan personelin mutluluğunu sağlama konusunda belli bir noktada çalışma yapmamız lazım ve belki seninle sadece bir programımızı personel konusu ve eğitim üzerinde yapmamız daha evet. doğru olacaktır. Yani bunu 10 içine sıkıştırmaktansa. Evet. Ee, sayın dinleyicilerimiz aslında bugün iki nokta daha aktarmak istiyorum size ama kısaca hatırlatayım, Haftaya bunları değerlendirmek için çünkü önemli. Bir tanesi, geçen gün Pamukkale'deydim ve Pamukkale'de Pamukkale'nin içine konan şatırları, ücretsiz şatırların durumlarını size aktaracaktım. Bu servis otobüsündeki perdelerin, döşemelerin durumunu bir aktaracaktım. Turistler neyine taşıyoruz? Turizm bakarımız her yerde kaliteden, fesle isaret bahsederken bu Pamukkale'deki durumda bir görmesine fayda var diye bunu aktarmak istiyordum. İkinci konu başlığında bu Kemal bölgesinde geçen hafta meydana gelen bu karatta karattalarımızın dışkılarından kaynaklanan ve oteller, otellerin e, rezervasyonlarına kadar yansıyan e, bir mesele vardı. Bu meseleyi biraz detaylı incelemek istiyorum. Çünkü karatta karatanın dışkılarından dolayı oradaki birçok işletmeci bunlar insan dışkısı diye e, çeşitli otel kritik sitelerinde eleştiriler yapılmış, baskılar yapılmış. Bu konu önemli. Çünkü otel kritik sitelerinin ne amaçla kullanabileceğini göstermesi bunlar önemliydi. Bunları haftaya almak istiyorum. Arkadaşlar ilave etmek istediğim bir şey varsa bu karate konusunda artık bir noktaya gelmiş ki, bizi de sen söylediğin için söylüyorum ben de, insanlar bazı yerlerde denize girmekten çekinir hale gelmişler. Tam bu çevreci olmak çok güzel de tabii her şeyin şeyi fazla zarar ya, bu konuda da bence artık biraz da farklı önlemler almamız lazım bence. İyi günler diliyorum herkese. Efendim biz de konumuzu kapatırken tekrar hatırlatalım. Yayının tekrarı Cumartesi günü saat 10-11 arasında canlı olarak da Çarşamba saat 10-11 arasında evet. izlerini bekliyoruz. İyi günler diliyoruz.